فاستقى الحديث كتاب ve وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرا الامور مهتفاتها وكل محتتة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu geçen ki dersin devamı olan çıkartacağımız geçenki dersten çıkartacağımız dersler, ibretler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 Allah-u Teala buna muhalefet etmez. İnnallaha la yuhlifun miat Allah sözüne, vaadına muhalefet etmez diyor. Birinci ders o geçen dersimizde okuduğumuz Kef Suresinin ayetlerinden İnnehum <Sessizlik> Ayet i yazharu aleykum yercimukum ayet-i Eğer onlar Ashab-ı bahsetmiştik yani mağara arkadaşlarından diyor ki arkadaşlarından birisi mağaradan uyanıp da arkadaşlarından birini çarşıya pazara bir şeyler almak için gönderen e, gönderilen kimseye diyorlar ki o diğer arkadaşları "İnnahu min yahru aleykum. Eğer sizi fark ederlerse. Yani ey ashabı keff, ey iman ehli. Ey memleketinden zorbalardan zalimlerden kaçan kimseler. Sizi fark ederlerse sizi taşlarlar."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 İşte böyle bir dönemde hani Mekke döneminden bahsediyoruz ya konumuz siret Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı ya. Böyle bir dönemde Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı Erkam ve İbni Erkam el-Mehzûmenin evinde toplanıyorlar. Geçen hafta söylediğim gibi burası Safa tepesinde müşriklerin, kafirlerin, zorbaların gözünden ve onların meclislerinden uzak bir mekan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 Adab ve tedbirinizi alın. Yani uyanık davranın diye hitap ediyor. Ve Hz. Hz. tedbirinizi alın. Muhakkak Allah Azze ve Celle kâfliler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır diyor. Tedbir alma çok önemli bir şey. Alabilmek. Ama bu tedbir elbette bilen, basiret sahibi, akıl sahibi insanların önceliğinde olmalı.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 kun mutayakkıbîne yani mutayakkız uyanık olun. Yapacağınız şeylerden vazgeçmeyin ama e, uyanık olup tedbir almak gerektiğini anlatıyor. Ömer radıyallahu da diyor ki yani bu konuyla alakalı olarak ben diyor aldatan aldatıcı sahtekar bir kimse değilim. Sahtekar kimseler de beni aldatamaz diyor. Sıfranla. <gülüyor>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 İda amile en yüksü. Bir kimse bir iş yaptığı zaman güzel yapmasını sever. Bir başka etkere de Ayşe radıyallahu anhadan geliyor. İnnallah yühip bu ida amile amile, ida amile ahedukum amelen ey yutkinahu. Sizden birisi bir iş yaptığı zaman onu iyi yapmasını sever diyor. Allah Azze ve Celle o işi iyi yapmasını sever. Yani bu her işte böyledir.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 Bahsettiğimiz gibi ilk hicret ilk hicret biliyorsunuz Habeşistan'a on bir erkek dört kadınla yapılıyor. Bunların içerisinde çok güzide insanlar var. Osman İbn Affan radıyallahu an Rüquyyetu bintu, bintu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi sellem kızı Abdurrahman bin Aff Zübeyir bir Avvam Abdullah bin Mesud Ümmü Seleme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 اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَظَّالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ Kendi nefislerine zulüm eden kimseler, bu kimseleri melekler vefat ettirirken, sizler ne işteydiniz derler. Yani nasıl bir meşguliyetiniz vardı? قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَف۪ينَ فِي Derler ki, bizler yeryüzünde mustazak,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 Allah'ın arzı geniş değil miydi? Yani sizler e, dininin hususunda ne isteydiniz ki böyle, böyle kaldınız, bu durumdasınız. Oysa ki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Fetuhâci rüfîhâ Oraya hicret etseydiniz derdi. Oraya hicret etseydiniz ya. Sübhanallah. İşte hicreti e, şeriat yapan Meşru kılan delillerden biri de bu. Ankebet suresinde de aynı şeye temas ediliyor. Allah Azze ve Celle orada. Ya ibadiyel lezine Ey iman eden kullarım İnne ardı inne ardı vasiyetun feiyyâye fa'budun fe Muhakkak ki benim arzım, yeryüzüm geniştir. Sadece bana ibadet edin. Feiyyâye fa'budun fe çok önemli. Sadece bana ibadet edin. Yani bana sadece bana ibadet edecek, edecek durumunuz yoksa bulunduğunuz memlekette hicret edin. Bana sadece bana ibadet etmek için hicret edin diyor. Kullu nefsin dâikatül Her nefis ölümü tadacaktır sonra dönüşünüz bana diyor. Arkasından ölüm geliyor bak. Yani ister memleketinde kal, ister hicret et, ister hicret yolunda ol ki Nisa suresinde buna hicret e, işaret edilir. Hicret yolunda bir ölü, birisi ölürse hicret ederken onun ecri de Allah'adır. İster hicret yolunda ol, her anı öleceksin ve dönüşün bize bize dirdir ve üzerinize. İşte buradaki hicret kardeşlerim, az önce söylediğim gibi ilk Müslümanlardan örnek alacağımız üzere İslam'ın şiarları yerine gelmiyor ise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 Böyle durumlarda, fitne durumlarında en önemli şey şu ayet-i kerimeyi hatırlamak. Allah Teala ve idacehum ve inzercahum emnen en khafun ezau Onlara bir, e, iş zaman, bir iş geldiği zaman ve idacehum emrun bir iş geldiği zaman ezau bih hatırladığım kadarıyla onu yayanlar diyor. Yani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 elde ettiği en önemli bir kazançtır. Yani böyle e, değerli bir belge. Kazançlı bir belgedir. Çünkü düşmanlar, hasımlar bu güzel hasletleri itiraf edeceklerdir. Eninde sonunda. Kimde de olduğu gibi? Ebu Bekir radıyallahu anh de olduğu gibi. Subhanallah. Ebu Bekir radıyallahu anhın bu güzel ahlakını müşrikler itiraf ediyorlar. Çaresiz kalıyorlar. Doğru diyorlar. Yani. Onun için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 İşte o yüzden Ali Sıratu ve diyor ki: El müminu lladhi yukalitun nasa ve yesbiru ala izahın. Efteli min el müminu lladhi la yukalitun nasa ve wala yesbiru ala izahın. Mümin kimse insanlara karışan, insanların içinde olan ve onların ezalarına sabreden Mümin kimse, iman eden kimse insanlara karışmayan Onların sıkıntılarına katlanmayan Ezalarına katlanmayan kimseden daha bu Eftaliyet burada Bir başka hadiste Bu her iki hadiste Ahmet bin Ambel de sahih olarak ediyor. Bu söylediğim hadiste hakeza Mümin kimse, iman eden kimse Sıcaktır, samimidir Ve birleştiricidir Allah birleştiridir birleştiricidir ve böyle yakın davranmayan samimi olmayan birleştirici olmayan kimsein hayır yoktur diyor Allah bir başka hadiste bunun devamında nasu, e, hayrun nasıl hayrun nasıl en fa'hum insanların en hayırlısı en fa'hum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 Kesin bir iman. Ahirini ise, yani bu ümmetin ilkini ıslah eden iki şey. Dünya hayatına önem vermeme ve kesin yakini bir iman. Sonunu bizleri ve bizden sonrakileri kast ediyor. Allahu Alem sonunu helak eden şey ise cimrilik ve ikincisi de uzun emel. Yani istek ve arzularının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 samimi birleştirici yapıcı kimselerden bize nasip etsin. Ve bizleri kalp katılığından, huşusuzluktan, kaba davranmaktan, kaba sözlerden de korusun. Bizleri ve nesillerimize. Hadi Allahu aleyhi sallallahu ala nebiyina Muhammed.